Hadi Şerif Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: Le ta'lemun ma a'lem. Ladhahiktum qalilan ve lebekeytum kesira. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız. Peygamberimiz bize ifa ikazen böyle buyuruyor. Bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız ki müminin de her zaman bu duygu düşünce içerisinde olması gerekir değerli kardeşlerim malum olduğu üzere önemli sahabelerden birisi de Hazreti Hanzala'dır meşhur sahabe uzat bir gün evinden çıkmış üzüntülü bir vaziyette ise yürüyor yolda yürürken karşısına Hazreti Ebu Bekir Efendimiz denk geliyor Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz de ya Hanzala nasılsın durumu nasıl diye selam sabah soru sorurken Diyor ki Hazreti Hanzara, sorma ya Ebu Bekir, Hanzara münafık oldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz şaşırıyor. Hayrola ya Hanzara ne oldu, sen nasıl oldu, ne demek münafık oldu dediğinde durumunu anlatıyor. Diyor ki, ya Ebu Bekir ben peygamberimizin yanındayken kalbim, gönlüm tamamen bu manevi duygularla dolup taşıyor. Hep ahireti düşünüyorum. Ama Peygamberimizin yanından ayrılıp eve gittiğim zaman, başka işlere daldığım zaman her şeyi unutuyorum. Bundan dolayı münafık oldum diye böyle bir üzüntü duyuyor. Tabi Hz. Ebu Efendimiz de Hz. Hanzala'nın bu ifadelerini duyunca Allah Allah diyor. Aynı şey bende de var. Ben de Peygamberimizin yanındaken hep sadece ahireti, Allah'a ibadeti, Kur'an'ı, zikri düşünüyorum. Ayrıldığımda ben de unutuyorum dediğinde öyleyse diyorlar ne yapalım peygamberimizin yanına gidelim. Hakikaten büyük bir problemle karşı karşıyayız, şeyiz. Peygamberimizi durumumuzu anlatalım. O bize tedavi bulsun dediklerinde birlikte efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyorlar. Durumu aktarıyorlar. Peygamberimiz de buyuruyor ki siz eğer sürekli olarak benim yanımda bulunduğunuz gibi o heyecanı sürekli taşıyor olsaydınız Zaten melekler sizin yolunuzu keser, geleb, sizde süreyle musafaha ederlerdi. Meleklerden çok çok öte olurdunuz. Onun için bu haliniz normaldir. Ancak diyor siz, bir saat ibadet edin, bir saatte dünya işleriyle meşgul olun. Ne içerisine dünyaya fazla dalın, ne de tamamen ibadet edeceğiz diye ahireti de tamamen unutmayın. Onun için yine biz burada da. Ümitle korkunun ne kadar Önemli bir yer teşkil ettiğini görüyoruz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi en faziletli Sahabe yine peygamberimizin Sırdaşı Hazret Hanzala gibi Önemli sahabeler bile Bakıyoruz ki kendilerinden Korku içerisindeler Acaba ne haldeyiz diye Değerli kardeşlerim yine Büyüklerden rivayet olduğuna göre Ebu Ali Eddakkak Hazretleri Bu zat diyor ki ben bir gün Ebu Bekir bin Favrak Hazretleri'ni ziyarete gittim. Kendisi hastaydı. ileri yaşta kendisinin bu hastalığında üzgün halde olduğunu gördüm. Kendisini teselli etmeye çalıştım. Allah sana hayırlı şifa versin filan dedim. Tabii benim o üzüntülü halde kendisini teselli etmeye çalıştığımı görünce bana döndü ve Ebu Bekir Hazretleri dedi ki sen benim ölümden korktuğumu mu sanıyorsun? Ben asla ölümden korkuyor değilim. Benim korktuğum şey öldükten sonra amellerimin ne oldu? Acaba yaptığım ameller kabul mü oldu? Yoksa bunlara bir afet geldi amellerim yok mu oldu? Bunun endişesi içindeyim. Çünkü ki bir insan dünya hayatında ne kadar çok güzel amel işlemiş olursa olsun bir de amellerini yok eden şeyler var. ...çok rahat ki... ...yaptığım bunların içerisine düşmüş olabilir... ...yaptığım iyi işler boşa gitmiş olabilir diye... ...böyle bir korku yaşıyor. Kim? En büyük velilerden... ...zamanın en büyük velisi olan zat. Ölmek üzereyken... ...acaba amellerim ne halde diye. Bunun içindeki... ...bir insan değerli kardeşlerim... ...hayatı boyunca... ...her zaman... ...korku ve ümit içerisinde... ...orta bir halde olmalıdır. Çünkü... Bu ikisinden birisinde dengeyi şaşırdığı zaman kendi dengesini şaşırmış olur. Nasıl ki insana yaşam ile ölüm bir nefes ucundaysa işte, işte korku ile ümit de bunun ikisinin birbirine yakınlığı gibi düşünmeli. Yine bir insan af olma ile azapla karşı karşıya olduğunu bu ikisini birbirine yakın görmeli ve bunların sonucunda da tam bir teslimiyet içerisinde olmalı. Bir insan eğer ben ibadetlerimi tam olarak yaptım, beş vakit namazımı kıldım, ben dört dörtlük adamım, cennet benim düşüncesine kapılırsa bu adam şımarma yoluna girmiş olur. Şımarma yoluna girdiği zaman da bir batı, bataklığa sürüklenmiş olur. Aynı şekilde bir insan, ya ben zaten her türlü kötülüğü işledim, affım mümkün değil diye. Ümitsizlik içerisine kapılırsa bu da yine aynı kötü yanlışa düşmüş olur. Zaten şeytan Melu'nun da esas düştüğü yol burasıydı. İlk e, kabahat işlediği zaman Rabbimize isyan ettiği zaman kibirlendi ve sonradan da ümidini kesti. Bir daha hiç affolmam, ne de olsa affolmayacağım diyerek bataklık içerisine sapmaya devam etti. Onun içinde bir insan fazla korktuğu zamanda ümitsizliğe gider. Yani korku ve ümit öyle bir dengede durmalıdır ki eğer korkusu çok aşırılara gitmişse bu kendisinde bir ümitsizlik doğurur. Ümitsizlik de e, imanı terk etmeyle karşı karşıya bırakır bir insanı. Aynı şekilde fazla ümitte ifade etmeye çalıştığımız gibi insanın kendini beğenmesi kibiri, şımarıklığına yol açar. Onun içinde insan Hayatı boyunca bu ikisi arasında dengeli bir hayat sürmek zorundadır. Her zaman kul olduğunun bilincinde, her zaman görevini, ibadetini, vazifesini en iyi şekilde yapmak durumunda. Ama bunların sonucunun da Allah'ın takdirine bağlı olduğunu bilmelidir. Ben yaptım, her şey bitti. Bu rahatlığı da yaşamamalı, rehavete de kapılmamalı. Ben yapmıyorum öyleyse perişan oldum diye de üzülmemeli. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ali'den rivayet edildiğine göre, bir gün Hazreti Ali, bir adamın çok üzgün olduğunu görüyor. Öyle bir üzgün, perişan halde ki adam, diyor ki ben batmışım, ben battım, çok günah işledim, perişanım. Tamamen ümidini yitirmiş, buna ibretlik bir cevap veriyor Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki, bak diyor, senin şu saydığın Günahların hepsinden daha büyük bir günah şu anda işlediğin günah Hangi günah? Ümitsizlik Allah'tan ümidi kesmek Hepsinden daha fazla seni perişan edecek bir suçtur diyor Onun için de bir insan ne kadar günah işlemiş olursa olsun Ne kadar hatanın yanlışın içerisinde olursa olsun Bilmelidir ki Allah Teala affedicidir Af kapısının her zaman açık olduğunu bilmelidir değerli kardeşlerim ve yine her zaman düşünmeli ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize hem cemal sıfatlarını hem de celal sıfatlarını sayıyor. Mesela ayet-i kerimelerde her, hemen her zaman gaffar olduğunu da ifade buyuruyor. Aynı zamanda kahhar olduğunu da. Herkesi affeden de Allah, herkesi kahreden de perişan eden de Allah. Aslında biz insanlar da her gün namaz kıldığımız beş vakit içerisinde günde kırk defa bu tadı yaşıyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Hepimiz günde her rekatta birer defa Fatiha okuyoruz. Kırk defa. Fatiha'nın içerisinde de aslında bu süre-i de bu duyguyu yaşıyoruz. Önce Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye Allah Teala'yı metü senada bulunuyoruz. ...ve ardından... ...bir ümit içerisindeyiz. İyyâke ne'abudu... ...ve iyyâke nis ...ayetlerde bunu söylüyoruz. Ya Rabbi yalnızca sana kulluk ederiz... ...yalnızca Sen'den yardım dileriz diye... ...hem... ...sapıtanlardan olmaktan Allah'a sığınıyoruz... ...hem de bizi... yol ...doğru yola, hak yola getirmesi için dua ediyoruz. Bu Fatiha'nın anlamını... ...biraz daha yakından... ...inceleme fırsatı bulduğumuz zaman... ...aslında... O süreyi okumakla da birlikte hem ümit hem korku. ikisini de birlikte paylaştığımızı görürüz. Değerli kardeşlerim, yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz... ...estaizu billahi ve la etulgu bi'eydikum ile tehliketi ve ehsinu buyuruyor. Kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ilahi bir emirdir. İnsanın tedbirli olması, kendisini tehlikeden koruması... Bu ayetin tefsirinde denilmiştir ki bir insanın kendi kendini tehlikeye atması demek ben perişan oldum, helak oldum diye böyle bir duyguya kapılmaktır. Bir insan umudunu yitirdiği zaman zaten hayatta her şeyini kaybetmiştir. Denizde boğulan bir adam da gemide, teknede boğulmak üzere olan bir adam da varlıkla yokluk arasındadır. Ölüm kalım arasındadır. Ne zamana kadar? o umudunu yitirdiği ana kadar eğer içindeki o varlık umudu bitmiş ise artık o saatten sonra kalması mümkün değil. Bir anlık pes etmedir. Onun içinde işte bu aradaki dengeyi bu açıdan iyi korumak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'de yine Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ buyuruyor. Kalpleri korkan kimseler. Bu ayeti kerimeyi okuduğunda Hazreti Ayşe Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Ya Resulallah, bu kullar korkuyorlar Kur'an'ın ifadesiyle. Bunlar neden çok korkuyor? Müslüman oldukları halde kim bunlar? Acaba diyor bunlar hırsızlık yapmışlar ondan dolayı mı korkuyor? Zina işlemişler ondan dolayı mı? İçki mi içmişler diye Hazreti Ayşe Peygamberimize birkaç soru yöneltiyor. Peygamberimiz diyor ki: "Hayır ya Ayşe, bu kullar bu hataların hiçbirini işlememiş. Hatta bunlar namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, sadaka vermişler, her türlü kulluk görevlerini yerine getirmişler ama bu kimse yaptığı ibadetin kabul olmayacağından korkan kimse. Onun içinde bir insan yaptığı ibadette olmadı düşüncesine kapılırsa da bir vebale girmiş olur. Bunu yaptım, kesinlikle oldu. Böyle bir meşhur hikaye anlatırlardı. Adam hacca gitmiş gelmiş, hayırlı olsuna tebliğe gitmişler. Hacem Allah kabul etsin, tabi kabul edecek, şu kadar para saydım demiş. Bu kadar para saydım, bu kesin oldu, böyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim, kabul etmek de, o ibadeti kabul etmemek de Allah Teala'nın elindedir. Ama biz insanlar her zaman bu ikisi arasında bir düşünceyi saklamak, bunu muhafaza etmek durumundayız. Elbette Rabbimizden korkacağız dediğimizde bugün insanlara anlatılmaya çalışıldığı gibi iğrenerek, kaçarak bir korkma değil. Bu korkmayı alimler öyle ifade etmişler ki bir insan, Müslüman bir insan Allah'tan korkmalıdır ama hani Mesnevi'de tarif edildiğine göre aşıkın maşukundan korktuğu gibi. Hani bizim kültürümüzde bu aşık hikayeleri çok meşhurdur, yoğundur. Dini literatürümüzde de bunlar alıntılanmıştır ki hani derler aşık işte bir mektup yazdığı zaman ne içerisindedir? Bir korku içerisindedir. Ne korkusu? Bu yazdığı mektup acaba reddedilirse Yani kendisini layık görememe hissi Acaba bu mektubu gönderdiğim kişi beni istemiyorsa Beni reddederse diye Hani bir kalbinde yaşadığı korku neyse işte bir insanın da kalbinde her zaman e, Maşukuna karşı bir aşk talebiyle e, yaptığı bir korku olmalıdır Bir insanın korkusu yoksa e, iğrenme anlamındaki olan korku kesinlikle değildi değerli kardeşlerim. Yine büyüklerden bir rivayete göre Ebubekir Bekir El Baraka Hazretleri çok önemli bir kıssa. Bu zat küçük yaşlarda daha 5-6 yaşlarındayken çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyor. Dini bilgiler öğrensin diye. Tabi bu çocuk bir süre gidiyor. Birkaç gün geçiyor ki bir gün eve az geç geliyor ve benzinin tamamen sararmış olduğu bir vaziyette. Babası da çocuğun bu halinden e, ürperiyor. Korkuyor hayrola ne oldu bu çocuğa diyor. Çağırıyor yanına evladım hayrola ne oldu niye bu haldesin dediğinde çocuk daha o 4-5 yaşındaki çocuk diyor ki baba diyor duymadın mı? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ ve Bugün bu ayeti okuduk. Bu ayetin manası ne? Çocukların yaşlı olacağı günden korkmadınız mı? Yani kıyametin dehşet sahnelerinin anlatıldığı, tasvir edildiği ayet-i de, Hani diyor allah Teala o gün küçük çocuklar bile yaşlı adamlar gibi saçları bembeyaz olacak. Bu ayeti okuyunca diyor baba korktum bu ayetin büyük bir tesiri oldu korktum. Demek ki ben bile yaşlı adam gibi ürperip korkacağım. Acaba o gün nasıl bir gün diye ve çocuk bu hava içerisinde eve gelip benziği sararmış vaziyette hastalanıyor, yatıyor. Ne kadar? Bir hafta. Bir hafta süreyle evde hasta yatıyor, ölüyor. En sonunda da artık o kadar dehşete kapılmış. Tabi kabrini defnediyorlar. Bir hafta sonra ...ve defnettikten sonra... Ebubekir Bekir el-Baraka hazretleri de... ...kabri e, defnettikten sonra... ...o da bu sefer acele kendisi kıvranıyor. Diyor ki eyvah... ...ey Bekir ...bir çocuk bile... ...bir ayet okudu hayatı değişti. Bir ayet okudu... ...bir ayetin etkisine... ...dayanamadı öldü. Sen diyor kendi nefsine... ...koca Kur'an'ın... ...her tarafını okuyorsun da... ...sende hiçbir iz yok... Onun için bir insan Kur'an'ı okuduğunda da bu duyguları her zaman kendi içerisinde tatmalı. Kur'an'daki bu anlamların da nüfuzuna bu açıdan tesirini düşünmelidir. Değerli kardeşlerim Ebu Süleyman Darani Hazretleri de bu korkuyla ümit arasında olma ile ilgili buyuruyor ki bir insanın kalbi her zaman korku içerisinde olmalı. Ne zaman ki kalp eğer ümide doğru meylederse, ben rahatım, ben tamamım. Benim işim rahat diye kendinde bu rehaveti yaşamaya başladığı an o kalp bozulur diyor. Onun için her zaman bu ürkekliği, bu titrekliği, bu bu duyguyu, bu kelimelerle belki de izaha mümkün olmayan bu duyguyu bir insan her zaman kalbinde yaşamalı ama bunu yaşarken de arz etmeye çalıştığımız gibi umudunu kesmiş olarak değil her zaman ümit içerisinde olarak Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki ben gökten bir nida duysam gökten bir ses gelse ve deseler ki bütün insanlar bütün insanlar cennete girece bütün insanlar cennete girecek Yalnızca bir kişi hariç deseler diyor... ...ben o kişinin ben olmasından korkarım. Tüm insanlık cennete girecek... ...yalnızca tek bir kişi cehennemlik olsa... ...acaba o ben miyim diye hep o korkuyu yaşarım. Aynı şekilde diyor... ...gökten bir nida edilse dense ki... ...bütün insanlar cehenneme girecek. Yeryüzündeki tüm insanlık cehennemlik... ...yalnızca içinizden bir kişi kurtulacak. Böyle bir nida gelse... Acaba o da ben miyim diye bunun ümidini yaşarım. İşte bir insanın yaşaması gereken esas nokta bu. Tek bir kişi cennete gidecekse o ben olmak. Tek bir kişi cehenneme gidecekse yine o ben olmak. Bu düşünceyi yaşamak. Değerli kardeşlerim, Hazreti İsa Efendimiz'den rivayet olduğuna göre Hazreti İsa Efendimiz bir gün kendisine iman etmiş olan kişilerden bir abitle yürüyor. Yolda yürürken arkalarında da bulunan bir tane günahkar fasık bir adam bu ikisinin birlikte yürüdüğünü görünce e, tabi çok da günahkar kalbine değişik duygular geliyor. Bu duygu içerisindeyken hulusi kalp ile canı gönülden ellerini kaldırıyor semaya yalvarıyor. Ya Rabbi beni affet. Eyvah ben bu yana kadar kötü yoldaydım diye bu o duruşu Hazreti İsa ve yanındaki o abid kimsenin duruşundan kalbine böyle bir esinti geliyor ve dua ediyor ben affet diye. Hazreti İsa'nın o zamanındaki kişinin duası böyle. Ardından da bunlar yürürken hani kenarda o adamı gördüler ya. O abid olan kimse de faslıy için o da iğreniyor bundan. Çok iyi bir durumda kendisi. O da bir dua ediyor. Diyor ki... ...Ya Rabbi beni asla bununla bir araya getirme. Duası bu. Beni bununla bir araya getirme. Buna dua ediyor. Biraz sonra Hazreti İsa Efendimiz'e vahiy geliyor. Deniyor ki... ...Ya İsa kullarıma söyle... ...her ikisinin de duası kabul oldu. Her ikisinin duası kabul oldu. Nasıl kabul oldu af isteyen o fasıklık yapan günahkar olan kul af diledi affoldu. Bu da beni onunla birleştirme diye dua etmişti. O da kabul oldu. O cennete gittiğine göre bu da beraber olmayı istemedi. Böylelikle de o kötü yola düşmüş oldu diye böyle kendisine vahy ediliyor değerli kardeşlerim. Onun için bir insanın hiçbir şekilde ben yolumu garantiledim. Ben sağlamım. Diğerleri çürük böyle bir korku, böyle bir güvensizlik içerisinde olması asla kabul edilemez. Onun için bu umut, bu korku her zaman birlikte yaşanmalı. Tabii ki korku buyken, ümidi de tarif edecek olursak, ümitte şu ki, ümit, kalbin gelecekte elde etmeyi umduğu hayırlardır. Hayır beklentisidir. Yani bu umudu içerisinde beklemesi bu düşünceyle Gelecekte olan, şimdi olmamış bir hayır beklentisi içerisinde olmasıdır ümidi ve bir müminde bu ümidi hiçbir zaman kaybetmemeli. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala vasiyat rahmeti külleşe rahmetim her şeyi geçmiş buyuruyor ve yine Allah Teala buyuruyor ki kulliyeyi bediyelediğine esrafu ale enfusihim le taknatumir rahmetille ey kendilerine zulmetmiş olan aşırılara gitmiş olan, gaflete dalmış olan kullarım sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah Teala böyle emrediyor ve onun içinde e, insanı küfre düşüren gerekçelerden birisi de belki de başında gelen şeylerden birisi de bir insanın Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesidir. Ben günaha düştüm, bittim artık. Ben perişan oldum dediği sürece bir insanın İslahı zaten mümkün olmaz. Bu insan bu düşünceyle gaflete düşmüş olur ve değerli kardeşlerim efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala kıyamet günü meleklerine şöyle der. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan her ikisi cehennemden çıkarın. Onun içinde bir insan kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa kurtuluşa gidecektir. Allah'ın azabı çok olduğu gibi kahar ismi olduğu gibi aynı zamanda affedici özelliği de birliktedir. Bunu da bizlere böyle de peygamberimiz ifade buyuruyor. Değerli kardeşlerim Hazreti İbrahim'den bir rivayete göre Hazreti İbrahim aleyhisselam bir gün kendisine mecusi bir adam, misafirliğe geliyor. Mecusi, mecusi olduğu halde, misafir, diyor ki, ben yemek yemek istiyorum, bana yemek yedir. Hazreti İbrahim'in de biliyoruz, işte İbrahim Halilullah, Hazreti İbrahim, Cümertli ile meşhur olan bir peygamber. Olur diyor, evde yemek hazırlatıyor, yemeği hazırlatıyor, ama misafirinden tek küçük bir ricası var. Diyor ki, yemeğe başlarken, ...besmele çek diyor... ...Allah'ın adını an öyle başla diyor... ...tabii misafirde mecusi adam... ...diyor ki ben... ...zaten iman etseydim... ...şimdiye kadar iman ederdim... ...ben bunu söyleyeceksem... ...yemem diyor ve yemiyor... ...tabii Hazreti İbrahim de muhtemelen... ...çok da iyi davranmıyor... ...bir nevi misafirini kovmuş oluyor bu vaziyetiyle ki... de besmele çekmeyi kabul etmediği için... ...yemek yemeden çıkıp gidiyor... ...biraz sonra... Allah Teala Hazreti Cebrail vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e vahide bulunuyor. Diyor ki ey İbrahim biz ona bu isyanda olduğu halde 70 yıl sabrettik, 70 yıl yedirdik yedirdik de sen ona tek bir öğünü mü çok gördün? Yani isyanda biri olsa tek bir öğünü yedirmedin diye Allah Teala ona hitap ediyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a tabi Hz. İbrahim aleyhisselam da kendisine gelen bu ilahi ikaz sonucunda büyük bir nedamet pişmanlık duyuyor ve derhal koşarak o evinden çıkmış gitmiş olan o meclisi çağırıyor gel diyor yemek yiyelim tabi meclisi şaşırıyor e, beni bir an önce kovan sendin ne oldu böyle böyle davranıyorsun Dediğinde Hz. İbrahim durumu anlatıyor diyor ki bana Rabbim beni ikaz etti İkaz etti, senin sana davranışından dolayı azar işittim dediğinde, demek e, bu e, şey, e, cömertli dininiz bu kadar önem veriyor, bu kadar metanet, mürüvvet var diye, bu hali görünce de o mecusi de bu durum karşısında da iman ediyor. Onun için e, Allah Teala değerli kardeşlerim, bu dünyada yaşayan insanlara eğer, e, eğer lütuflarda bulunuyorsa, bu kadar isyan olduğu halde sessiz kalıyorsa elbette ki mühret verdiği içindir. Onun için de bir insan bu durumu hiçbir zaman gözden çıkarmamalıdır. Evet son bir kıssayla bir de hadis-i inşallah sohbetimizi kapatmış olalım. Değerli kardeşlerim Abdullah İbni Mübarek Hazretleri bir gün savaş meydanına çıkmış. Savaş meydanında eskiden e, birebir savaşırlarmış. ...şimdiki gibi işte füzeler... ...şunlar bunlar falan işte böyle şeyler... ...olmadan önce mübareze... ...önce her iki tarafın da... ...en yiğidi kimse ortaya çıkar... ...birer birer savaşır öyle devam ederler... ...bire bir... ...er meydanına çıkış gibi... diyelim ...mübareze... ...Abdullah İbni Mübarek... ...o da yine bir ile birlikte... ...karşı karşıya geliyor... ...o güneşe tapan birisiyle... ...karşı karşıya geliyor... Ve e, tam bunlar mübareze savaşları devam ederken Biraz sonra bu güneşe tapan karşıdaki düşman Abdullah İbni Mübarek'e diyor ki Biraz ara verelim mi? Bana izin verirsen benim e, ibadet vaktim geldi Onun için biraz ara verelim Sonra devam edelim diyor Abdullah İbni Mübarek de kabul ediyor Olur diyor Biraz ara verelim Tabi şeytan bu nefis bu Şeytan O insan güneşe taparken Abdullah İbni Mübarek Hazretlerini Bir yanda nefsi dürtüyor Eline fırsat geçmiş Secde halinde Sana ses çıkarma imkanı yok Kendine göre bir ibadetini yapıyor Bunu öldür diye iç geçiriyor Ardın eline kılıcını alıyor Tam o anda Sözünden de dönmüş olacak Kendisine ayet ilham ediliyor ...gâibden bir söz... ...ve avfû bil ahd... ...innel ahde kâne mes'ûlâ... ...sözünüzü yerine getirin... ...sözünüze uyun... ...çünkü söz... ...söz sorumluluktur... ...meâlindeki ayet-i kerime... ...kendisine ilham olunca... ...hemen geri çekiliyor, bekliyor... ...belli bir zaman geçtikten sonra... ...bu adam kendine göre... ...ibadetini bitiriyor... ...dönüyor... ...bu sefer de bunun kafası karışmış ya diyor çok merak ettiğim bir şey var. Senin elinde iyi bir fırsat vardı şimdi. Beni öldürebilirdin. Niye öldürmedin? Dediğinde Abdullah İbni de diyor ki doğrusu benim de içimden bu geçti. Ben de buna yeltendim ama bizim kitabımızda böyle buyur diyor. Bana böyle ilham oldu. Bu ayetten dolayı diyor ben sana sabrettim bekledim. Tabi bu insan da güneşe tapan insan da bu İslam'ın bu inceliğini, bu söze olan değerini görünce elbette bu din hak bir dindir diyor ve o anda o da şehadet getirip Müslüman oluyor. Onun için değerli kardeşlerim, hiçbir insanın ilelebet garantisi yoktur. Her insan hayatı boyunca imtihan içerisindedir. İmtihan da zaten ümit ile korku arasında bu yapacağı işlerle ilgilidir. Adamını ters tarafa attığı an yanlışa düşmüştür, doğru taraftaysa hakdadır. Onun için de istikamet üzerine yürüyüp akıbetin hayır olması önemlidir. Son nefes önemlidir. Bir insan hayatı boyunca iyiliklerde bulunduğu halde daha sonradan gaflete, dalalete de düşebilir veya tamamen gaflet, dalalet içerisinde olduğu halde bir anda imana da gelebilir. Bu mümkündür. Onun için herkesin hayatı boyunca bu duyguları içinde yaşaması ikisinin arasında bir yer edilmesi gerekir. Her ikisinden de aşırıya kaçmadan denge içerisinde olması. Ve yine denmişti ki bir insanın hayatı boyunca korku yönünün daha ağır basması ölüme yakın, yaşlılıktan sonra da ümit tarafının daha ağır basması evladır. Gençlikteyken her an başıma bir kötülük gelebilir. Her an her zaman kötü düşünceler içerisinde kötünün daha galip geleceğini bir düşünmesi ama ölüm yaklaştıktan sonra da Elhak Allah Teala gafurdur, rahimdir. Rahmeti, merhameti geniştir. Yaptığım hatane olursa olsun ben sıdkıyla gönülden tevbe edersem Allah beni affeder düşüncesi içerisinde olmaktır. Ve işte yine bir başka deyimle de korku ile ümit, kadınla etek gibidir denmiştir. Birisi korku, birisi ümit içerisinde olması. Bu ikisi birlikte nasıl bir hayat ilelebet ikame edilirse işte bir insanda da bu iki düşünce beraber yaşadığı zaman doğru bir kalp ortaya çıkmış olur. Son sözümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi buyuruyor ki Peygamberimiz eğer mümin ...Allah'ın katında... ...azabın ne kadar... ...şiddetli, ne kadar... ...çetin olduğunu bilseydi... ...cennete girmeyi... ...ümit etmezdi. Kafir... ...Allah katında... ...Allah'ın rahmetinin... ...merhametinin ne kadar... ...geniş olduğunu bilseydi... ...hiç cehenneme gireceğini... ...ümit etmez... ...cennette olacağını düşünürdü. Onun için mümin içinde ki bu hadis-i şerif çok önemli hadis-i şerif önemli şu müminlere cehennemle kafiri de cennetle imtihana tabi tutuyor müminler kesinlikle biz cennete girdi kurtuluk değil eğer cehennemle ilgili ifadeleri duysa cehennemin büyüklüğünü duysa cehenneme gidecek miyim diye korkar kafir de cenneten rahmetin ne kadar geniş olduğunu duyunca Kafir olduğunu unutup Cennet beklentisi içerisinde olurdu diyor peygamberimiz değerli kardeşlerim ve selamın Alisseni vehamdülil Dahi Rabbi